Modern sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar Yeterli diyoruz sevgili dinleyiciler artık yeterince şarkı diledik o yüzden esprilerimizi şakalarımızı yapma zamanımız geldi. Fahir Öğünç ile Radyo 2 Ankara stüdyolarındayız ve uzun bir aradan sonra e, yeniden bir hafta sonundan sonra sizlerle birlikteyiz bu sabah. Deneyeceğiz artık bir kez daha Dublin stüdyolarına bağlanmayı. Çünkü hafta sonu Dublin'deki yoğun yağmur yüzünden bağlanamıyormuşuz. Oktay'la en azından telefon görüşmemizde öyle dendi. Şimdi bir kez daha bir Dublin stüdyolarına e, deneyelim bağlanmayı. Oktay günaydın. Harf from Dublin... Yani bir adama bağlandık en azından. Anlamında bir sıkıntı yok. Ee, pardon beyefendi. Oktay'la görüşebilir miyiz? Oktay Demirci. Böyle sakallı. Ee, sakallı. Ya benim ya benim ya. Oktay yapıyorsun bayağı abi? değişmiş. Abi. abi çok değişti ya. Vallahi yani baya e, bayağı bir değiş bir iki kelimede. Bir iki kelimede aksanım değişti ee, yani. Oktay <gülüyor> uh... Dublin? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Faiz. <gülüyor> sen de gitmeden aksanın. sen İrlanda'da <gülüyor> hiç zorlanmazsın. Benim de İrlanda'da <gülüyor> tanıdıklarım var. <gülüyor> Ay çok güzel, çok güzel sevgi dinleyiciler günaydın. Günaydın. Mağistir ee, Gün e, bir e, Dublin, Dublin sabahından. sabahından merhaba. Ama sadece Dublin mi var? Yani aşağıda şey var. Dublin. Kev Kev. Kev. Kork kork var aşağıda. Kork var. Hemen yan tarafta, öte taraf, beri tarafta Dablima, öte tarafta Galway var. ayrı dediği gibi doğru yeah. Allah Ne güzel, dört bir tarafı e, İrlanda olan bir yerden bahsediyorsunuz <gülüyor> Valla Gerçekten öyle, İrlanda'da selam getirdim sizlere <gülüyor> e, Yani Herkese değil de bazı, bazılarınıza Selam getirdim e, Güzel, sulu ıslak ıslak memleket nasıl memleket ya mi? bir haftada gü güp güneşli bir sabah hepsi sana hazırlandık güneşli bir haftadır bir memleketçe sana hazırlanıyoruz ee, nasıl buldun öncelikle başta da sorduğum Yeşil. gibi e, like Dublin, e, ve e, onun ötesinde e, bize anlatır mısın e, yağmurlu dedin e, nasıl yağmurlu onu bir güzelce ifade eder misin <gülüyor> yani çünkü gözümüzde biz canlandıramıyoruz tam olarak yağmuru dince nasıl yağmurun da çeşit çeşit yani var. Bardaktan boşanırcasına hayır, diye. Hayır değil, yani. hayır değil yanlış Sonuç olur. Bardaktan... Zeynep sabah verdiğin örneği verecek diye ben şey yapıyorum. Hayır yok, o bu benim, manavdaki. Gibi. Benim verdiğim örnekten sonra Fahir'in bir e, İrlanda'ya gitmemiş olmasına rağmen getirdiği <gülüyor> bir örnektir ki doğru. Şöyle e, mesela biri çiçek sular ya böyle fıs fıs fıs. Evet. Ya yapraklarını nasıl... sulamak için. Yapraklarını sulamak için oturuncu şeyi kullanır ya. Yani. Bu yani adamın sesi gitti mi? Dolu dolu bir e, yağış değil ama keyifli bir nem mi? Nemli değil, yağış. Güzellik katılan. Nemlemeyelim, yağış. Fıs şeklinde mi, şapır şapır mı? Kısa sürede rahatsız etmeyen, uzun sürede bayağı bir ıslatan, yağış tipi olan sulama tekniğiyle e, e, yağıyor. Okta e, güzel ifade ah, ahmak ıslatan e, dediğimiz... Değil ya, ahmak ıslatan da değil. Evet, anladım. Tabii Zed... yani ahmak yine <gülüyor> ıslanır uzun süre takılırsa yani, da. Ama öyle değil. E, Dublin İrlanda... olacak fayda e, Dublin doğru ben zaten evet. ama İrlandalılar değil zaten. Çünkü sadece Dublin değil... E, pek çok yerini e, gezdin. Evet. E, peki e, onların buna verdikleri özel bir isim var mı? E, yoksa e, Ya mı? Ya yani, o 42'ndi. 42 e, ahmak ıslatan, e, efendime söyleyeyim. Bardaktan şöyle boşanırcasına söyleyeyim, Bey, gibi gibi veya cats and dogs. E, <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Yeah right. O, yani böyle yağmur herhalde şımartmamak için hiç kimse yağmurdan bahsetmiyor ve yağmur yokmuş gibi davranılıyor. Yağmur da değil zaten böyle biri fıs fıs yapıyor çiçek sulama Bak, e, aynı. taktiği gibi. Aynı taktik. Ya. Aynı taktik ama e, failin gözünde canlanmayan dinleyicilerimiz için failin benzetmesini de kullanayım. Sanki böyle manavlarda... <gülüyor> Doğru o benzetme <gülüyor> eksik kalmasın. Manavlarda böyle fıs fıs fıs yapılır ya. Ha, ama balıkçılarda de... balıkçının eliyle yaptığı değil de manevlarda... Manev, Tepeden geldi. Ya genelde. da şöyle sıcak havalarda hani böyle mesela Antalya'dayız. Bir kafeye oturduk. Mesela. Oturuyoruz şu anda oturuyoruz mesela. bugün dünyanın dört bir, bir tarafından il isimleri, şö, kent isimleri Şöyle getiriyor. bir ses geliyor etraftan. Psss. Nereden geldi biz bakın Abi mesela. bir serinlik. Ne oldu ya? Abi feraklık oldu falan. Bir feraklık ne oldu ama ses nereden geldi falan diye. Psss. Aa, aa yukarı bak yukarı bak. Bizim borulardan ince ince şey Çok yapıyorlar. Çok rahatsız edici bir sesmiş bu da ya. Evet, o değil mi? Yani sudan değil ra sesten rahatsız olursun. Vallahi manavın çevresinde. O mu Oktay? Ta tam o ya. Ya da başka bir o. şeye de benzemiyor acaba? Mesela. Benim aklımda bir örnek yok da. Herhalde ver verecek olanlardır. <gülüyor> Örnekler çoğaltıla bilinelim. Örnekler e, yavaş yavaş geliyor zaten. E, dinleyicilerimize ama bu tip. Yani gözde canlanmıştır herhalde. Kimse yağmura yüz vermiyor. E, o yüzden yağmur... Ne kadar yağsa da e, millet yine koşusunu, şortlarını, mine eteklerini giymiş şekilde koş. Aferin mazotunu, mazotunu, mazotunu alıyor. alıyor şiyondan, mazotunu alıyor akşamdan? Mazotunu alıyor. Mazotunu. Evet. <gülüyor> benim de bildiğim bu buydu. Bu. Ben de çeşitli örneklerle vermeye çalıştım ama hep aynı kelime olduğundan olamadı. Çok güzel. Gerçekten e, İrlanda'nın... Ee, ...insanları da çok güzel, çok sıcak insanlar, çok böyle güzel. Johnny gibi, Logan tanınıyor mu ülkemizdeki kadar? Johnny Logan'dan da bahseden olmadı, YouTube'dan da bahseden olmadı. Hiç, o yüzden hiç, çok milli değerleri den yavaş yavaş kopmuşlar. Pek milli değer olarak Çünkü, görülmüyor onların. Ege'de geceden mazotu, mazotu, mazotu çekiyorlar. Ne Johnny Logan kalıyor, ne YouTube kalıyor. ...affedersin bir isim daha vardı o kimdi o kimdi ya bir isim Cranberries. daha. Cranberries yok. Hiçbir şey valla. Mesela evet. orada müzik dükkanına gitse bunları hep yerli rayonunda görecek. Ama yani yok insanlar onu... Boy boy Daniel Dalyus'un resimleri. Boy boy. Her tarafta. Yani o, iki yerde gördüm yani. Oscar'ımızı... Oscar'ımız e, güzeldir diye. Yalnız bu İrlandalıların öyle bir şeyi var galiba ya. Üçer beşer almadıktan sonra kıymeti yok. Mesela hmm. Johnny Logan'da iki defa revizyon kazanmak zorunda kaldı. Yani... Yani mi? milli lider almak o kadar. Değil kolay. Değil, bir üç, defa. defa ile... Oscar almak zorunda kaldı Yani kolay değil orada değil Birden mi? iki tane den şey değil yani. Değil doğru. Vallahi yani bahsedilmiyor yani öyle bir tane iki tane bir şey alınca bahsedilmiyor. Ee, Sen yeşil. Sen Türkiye'mizi nasıl temsil ettin? Biraz Çok güzel temsil. Neredelerde ne tip temsil? Şahane ettim. temsil ettim. Bir kere gittiğim her yerde istisnasız verdiğim tipler ve bahşişlerle bu ikisi farklıdır dikkat edilirken lütfen dikkat edilsin ee, yani oradaki şeylerin dikkatini çekti resmen komşu dükkanlardan geldiler kim vermiş ne olmuş diyor. hangi ülkedenmiş o adam? hangi ülkedenmiş falan böyle böyle bakıldı yani Turko Oraya. mu dediler seni arkandan? Turkolar, <gülüyor> Turkolar iyi bahşiş verir diye arkamdan havaalanından parkan attılar. Daniel de biliyorsun yanında şu anda Oktay Demirci'nin resmi var. Yani <gülüyor> iki bir, defa bahşiş, bir, ikiden bir, daha fazla bahşiş. Bir de tabii, e, İrlanda'ya giderken en büyük korkumuz acaba İngilizlerinde bir sorun yaşar mıyız, anlamada falan filan diye böyle bir korkumuz vardı. Gel dönünce de herkesin sorduğu şey İngilizcede bir sorun oldu mu? Şöyle söyleyeyim <gülüyor> Fahir Bey. <gülüyor> Herhalde ben düz lise mezunu olduğum için Hiçbir zorluk yaşamadım. <gülüyor> Demek ki bizde düz liselerde İngilizceyi İrlanda aksanıyla öğretiyorlar. Sen mesela gitsen zorluk yaşayabilirsin. Ben yaşarım. Yaşarım. Çünkü ya neden? neden? Çünkü yani. Anadolu Ben çünkü Anadolu'sun. Anadolu'sun Anadolu'sun Lisesi. hmm. Tam İngiliz İngilizcesi. Ve ona da zaten Anadolu sesiniz de yine kontenjanından girmiş olmaz. Size çünkü ayrı bir müfredat. Tabii. Keşke Anadolu Lisesi'nin İngilizce'si. esas müfredatından. Asil listeden girenlere İngiliz İngilizcesi bize Amerikan. Ondan sonra devlet okullarında da... İrlanda İngilizcesi. İrlanda, yani. İrlanda, İrlanda İngilizcesi Yok. diye bir şey varmış. Trafik sol onu. taraftan akıyor Oktay? Biraz ondan bahseder misin? Ve bildiğimiz kadarıyla orada bir araç kiralamak suretiyle gezdiniz. Orada ee, bir, maceralarınızdan kısaca çeş... bahsettir misiniz? Evet orada e, araç kiraladık. E, giderken e, şöyle bir hedefim vardı benim. Kontakt kapatmadan 5-6 kilometre gideceğim diye bir hedefim vardı. Yani bu hedefimi gerçekleştirdim. Onun için mutluyum. Zaman zaman kontak kapatarak da olsa yaklaşık 1000 kilometre bir yol yaptım ben İrlanda'da. Bu 1000 kilometre süresince başına neler geldi Başın sormak neler. Evet, Elbette acısıyla tatlısıyla pek çok şey. Onlardan bir ilginç anınız var mı? Bir değil. Hepsini tek tek anlatırsam 7 ilginç anım var. Altısını tek bir cümlede geçebiliriz isterseniz. Nasıl? Korna. İrlanda'da o 4-5 gün boyunca çalınan altı kornanın tamamı Sanak Oktay Demirci'ye çalındı. Pankart, demin havaalanında pankart demiştim ya. Onun altına da not düşmüşler zaten altı tane korna diye. Ve bir diğer yedinci hadisede bir arabanın aynasını, yani bizim olmayan araba başka bir arabanın aynasını açık bırakmış tane de kapasını Ben de aldım. onu alıverdim. Alıvermişsim. Yurt dışında kaza yapan ilk tanıdığım biri. İlk Türk. Evet. Valla. <gülüyor> Oktay'da böyle bir ilk özelliği. Ne yaptın <gülüyor> peki? Kaçtın tabii. Yok ya olur mu? var diyorum <gülüyor> <gülüyor> <Dur> da Nasıl kaç? Dur dedi. <gülüyor> ne yaptınız? Durduk. Bir süre baktık. Gelen <gülüyor> olmadığına göre gidelim mi Didem de <gülüyor> Birbirimize baktık. Nasıl yapabiliriz? ne yapabiliriz diye. Sadece o kadar güzel almışım ki sadece aynayı almışım. Yani ne bizim arabada bir şey var bizim arabanın neresine değdiği bile yani bizim arabada değil. Bizim kullandığımız arabanın neresine değdiği bile belli ama arabanın diğer arabanın aynası şey yapmamış kapatmamış aynasını. Hemen yan taraftaki bir okulun Fransızca öğretmeniymiş o da. Fransız Hı -hı. kendisi. söyleseydim benim arkadaşımın benim de Fransız arkadaşlarım var dedim. Dedim. Yani onları da söyledim. Ee, arabadan indim tam böyle okuldan e, öğlen saatleriydi. Okula giren, okuldan çıkan öğrenciler var böyle üniformalarıyla. Ellerinde elmalar, bazılarının <gülüyor> ellerinde sandviçler. Bazıcısından <gülüyor> mazot. <gülüyor> <gülüyor> ee, onlar bir ilk başta e, beni takdir ettiler. Pek sevilen bir öğretmen değilmiş anladığım kadarıyla. Ha, çocuklar alkışladı mı seni? Alkışlamadılar ama gizliden gizde böyle şey yaptılar. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Süper, it's lovely falan diyor, diyen çocuk. Lovely diyen çocuk mu olur ya <gülüyor> <gülüyor> bu kaza sonrasında? Ama dediler yani sevilen bir öğretmen değilmiş. Gerçi biz sonra okula girdik, tanıştık adamla, müdürle tanıştık falan filan. Gayet de e, makul bir insandan mı? Demek ki noticut diye düşündüm herhalde ben. Yani çocuklar tiksindi için. Pardon öyle... ben anlamadım. Sen <gülüyor> Türkiye'de... Gidip, Türkiye'de mesela bir arabanın camını kırsan. <gülüyor> evet aynısını. Aynısını kırsan falan. Tamam gidip o adamı çalıştı yani müdüre kadar çıkar Siz bayağı mı şeydiniz ya? Tabii İlk defa mı Türk gördüler? <gülüyor> İlginç insanlar geldi ülkemize. Onlarla tanışın. Hem çocuklar Hep da görüyordum. Okula şey falan Ya falan biz okula gelince biz zaten siz en son ne zaman liseye girdiniz bilmiyorum da bizim bu girdiğimiz Katolik okuldu zaten. Girdik. <gülüyor> yabancı madde Cöbete. gibiydik yani. Cübbe de o. Ne günüydü? Cuma mı? Ne zamandı? Bu olay ne zaman oldu? Ne zaman oldu? Cuma oldu galiba ya. Okul bomboştu. <gülüyor> Okul bomboşmuş. <bambaştı. gülüyor> <gülüyor> e? Valla ne zaman en son liseye girdiniz siz bilmiyor musunuz? Bu... Valla ben geçen yani... sene girdim. Tebrik ederiz. Bravo. <gülüyor> Onunla ilgili bir plaket verildi zaten sana değil mi? Evet valla. Tamam, o zaman verildi. yani konuşmaya gerek yok. Ama yani okula girdiğin an yabancı madde gibi görünüyorsun. Bütün herkes yani müdüründen diğer öğretmenlerin şöyle bakıyorlar sana. Ne, neredesiniz siz diye. Sen ne yaptın şimdi? Okulun bir kere aslında bu uzun Ben sürekli eğitimin şey, arkasında durdum. Ne yaptım? yani? Dilan bu araba kesin okuldan mıdır dedi. Nasıl anladınız okuldan? Hayır oldu? yok biz indik hemen okulun karşısında klasik. şey. Klasiktir ya. <gülüyor> <gülüyor> Mazotçu mu var? <gülüyor> oyuncakçı. Ne bir turşucu var ne bir köfteci var ya Katolik School'un çevresinde. Demek ki adamlar yıllar içinde eğitim sistemine nasıl önem verdilerse temizlemişler. Valla ise ama oyuncakçıları var. Hemen karşı tarafında bir oyuncakçı vardı. İndik oyuncakçı kadın çıktı. Bundan sonra galiba... Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz dedi. <gülüyor> yani biz dedik ne yapabiliriz? Çünkü ayna... Aynı yerde görünüyor yani. Kadın da, kadın da gördü. Ne, yap ne yapabiliriz biz? Bunu arabanın sahibi kim acaba falan? Herhalde dedi karşıdaki okulda. Türk olduğunuzu söylemeseydiniz. Yunanız deseydiniz. <gülüyor> Hemen ben. Hemen girdim. Bir bahşiş bıraktım. <gülüyor> Oyuncakçıya. <gülüyor> sonra <gülüyor> herhalde okuldandır dedi. Hayır hayır okuldan dedi. Sahibini tanıyormuş işte. Ondan sonra okula o zaman dedik madem öyle. Gireceğiz. Işte yapacak bir şey Yapı yok. Kapıda nöbetçi gideceğiz. öğrenci var, uygulaması var. var mıydı? Var ya nöbetçi öğrenci uygulaması var. Defter var. İmza atıyor nöbetçi öğrenci. Yine aynı. Ne, ne dediğiniz Aynı. Ö, nöbetçi öğrenciye ve kaç para borçlaşmayaktın? <gülüyor> <gülüyor> Önce nübetçi önerciye bir O nöbet zelgesinin olduğu bir defter var. Onun arasında bir 5 euro sıkıştırdım. İyi <gülüyor> yapmışsın. Biraz da bozuklar vardı onları da attım. Yukarı tarafta durdu böyle beri tarafta durdu. Ondan sonra gittik. Ee, öğrenciler dedi ki... O, de, o araba Fransızca öğretmenimizin arabası. Gidelim söyleyelim. Nedense 9 kişi gitti. Öğretmenim söylemeye bunu. <gülüyor> o ne oluşuyoruz? 9 öğrenci kuşarak gitti... Sonra bu 9 öğrenciden 8'i geldi. <gülüyor> dedi ki, biri geldi. Biri gelmedi. O herhalde başka bir iş mi çıktı ne? Ben ona takıldım. Monsieur Pierre çok sinirlendi var ya mı dediler. Ondan sonra inanmamış bu 9 öğrenciye. Ha tabii doğru ya öğretmene <gülüyor> öğrencinin gelip de o demene yaptılar demesi kadar. Aynen öyle. Yalan kokan başka bir şey yok. İnanmamış sonra aynayı almaya gittiler çocuklar. Ha, biz bu. böyle duruyoruz biz papa fotoğraflarına bakıyoruz <gülüyor> okulda. <gülüyor> Ondan sonra aynayı getirdiler. Eee Hoca'ya götürdüler. Sonra Tiery Hoca çıktı geldi. Gençten bir adamdan notukut <gülüyor> iyi giyimli bir bey. Ondan sonra geldi. Dedi benim zaten hani kendisi de bu soldan soldan ee, araba kullanmanın zorluğunu yaşadığı ve geç alıştığı için. Yani Ama yani değil miymiş adam. Değil, Fransız. mı? Fransız. Mısın? Fransız. Ee, olabilecek en doğru arabanın aynasını almışım diye düş <gülüyor> diye düşündüm. Ona kaç euro evet. sıkıştırdın nokta? Ona değil de müdüre sıkıştırmayı düşündüm. <gülüyor> o kabul <gülüyor> etti. Yok <gülüyor> yok yo, kabul etti. <gülüyor> <gülüyor> kabul etti. Ona da euro verdik. Yakışanı yapın demiş <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra raporlar tutuldu. Çok da kibar insanlar olduğu için aman siz cep telefonunuzdan aramayın de ben hemen orada bir 3 euro atmıştım. <gülüyor> Keşke <gülüyor> dedim cep telefonumuzdan alsaydım. <gülüyor> parayı, orada harcadı sana. Bu, bu de kadar de. şey almayalım diye. Ondan sonra e, oradan telefonlar edildi. Raporlar tutuldu. Olaylar Vedağlaşım. olaylar. Vedalaşıldı. Ondan sonra yine Ama çocukların hey, ama çok... ailecek görüşün artık. Türkiye'ye gelirse muhakkak. Kapadokya'ya Kapadokya götür onu. Müdür <gülüyor> ve küçük çocuk. Nöbetçi küçük çocuk. Bence ya. yazın. Türkiye'ye davet et okur. Okay. Bayılırlar. Kap Kesin. <gülüyor> Çocuğu bir arkadaşı var mı zaten Fransa'da. Biz orada aynı rapor derdindeyiz. Bir şey derdindeyiz. Benim de arkadaşım Alper diyor. <gülüyor> Tanıyoruz Alper'i dedim ben. Hemen bir iki euro sıkıştırdım. <gülüyor> Dikkat ettiyseniz yani bütün İrlanda seyahatim boyunca hiçbir verdiğim bir tane verdiğim bahşiş miktarı diğer aynı değildir. Doğru değişik Dikkat <gülüyor> Dikkat <gülüyor> <ettiniz mi>? Dikkat <gülüyor> paralar. Dikkat ettiniz mi? Dikkat ettiniz mi? Sevgili dinleyiciler, İllanda'dan Oktay Demirci'nin ülkemize getirdiği bir sanatçı David Bowie ile devam ediyoruz şimdi. Uh, where are we now? Radio 2'de. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Espriler şakalar da öyle. Aha benim şarkım Psycho Killer başladı diyenler. Biraz bekleyecekler. <gülüyor> Buyursunlar efendim Espriler şakalar devam ediyor. Evet... Dublin'de olanlar böyleydi. Peki ya ülkemizde dün akşam nasıldı? Dün akşam böyleydi. Siz ne yaptınız? Geçen hafta ne, ne var ne yoktu? Vallahi Ülkemiz... Ben bakalım. biraz ülke gündeminden uzak kaldım geçen hafta. Olaylar olaylar. Yani olaylar o. ülke olaylar gündeminde. Olaylar durmadı. Ben öncelikle kendimden başlamak istiyorum olaylar olaylar. Ben Burada seni bir... Bir, bir gördüm. Bir değişiklik gördüm. bir Biraz önce gördüm. Bir titreme geldi. Yani kınama hangisi? Dövme mi yaptırdı Fahir Önç? Önce Ege evet. Bu sorum Ege'ye. <gülüyor> Güzel olmuşuz. <gülüyor> Şunu gördü de. Sakızdan çıkan dövmeleri yapıştırmak için 30 yaş biraz <gülüyor> Yok ya, geç kaldı. <gülüyor> 30 yaş <gülüyor> geçleştiren dövme. Dün ee, bizim ee, Leyloş'un doğum günü vardı. Üç yaşını dör, 3 yaşını 4'üne girdi. Ne kadar güzel. 4'ünden gün aldı. Mutlu yıllar diliyoruz Leyloş'a. Mutlu Leyloş yıllar diliyoruz. Leyloş mu diyorsunuz 4 yaşındaki... Ortandı. mini mini kardeşimiz mini mini kardeşimiz o onun da abisi var yine o da maşallah yani altısını bitirdi o bir İsrail'e bir dövme yapmak istedi. Maşallah iki sene arayla. 2 sene arayla <gülüyor> ben de yani dedim nereden geliyor dedim bu işi bayağı iyi dedi yani. Bir maşallah da anne babasına demek lazım. Evet. Ondan sonra onun ısrarlarına dayanamayan ki <gülüyor> yapıştırmışsın. <gülüyor> Ama Güzel ben olmuş, kınama, de kınamacıya da yakışmış. Kınamayla başlamak istiyorum. Hayırdır? Ee, arabama hacamat yöntemi kullanıldı. Yani bu hacamat hacamat nacamat ne diyordunuz? Geçen gün gazetede çıktı. Ee, bu eski manken nereden? Şenol Bey, Şenol İpek. Hatırlar mısın? Hatırlıyoruz bayağı eski mankenlerdi. Ben olur. eski erkek manken olarak bir tek Engin Koç'u biliyorum. Engin Koç bu da Şenol İpek ya işte hatırlarsınız. Aynı Star'da. dönem mankeni Yok, Yok, Aynı Yok değil. Dönem bir, değil. Bir devre, i̇ki devre sonradır. İki devre aralarında şey var. O onun dedesi olur yani o, öyle söyleyeyim sana. Ondan sonra o... Ki Engin Koç'u bugün görsen hiç <gülüyor> dede de Astor dememem. Astor'un mu yoksa Östor'un mu? Astor. Astor. Astor. Astor. Engin diye geçer. Ondan sonra e, onu böyle bir gazetede görmüştüm kafasının arkası bandajlı falan. Çok şey ağrıyormuş, bir yerleri ağrıyormuş da bu eski hacamat yöntemi böyle böyle kesik kesik atıyorlar da üstünü e, kan atıyorlarmış, o yönteme hacamat deniyormuş. Öyle işte kan şey yaptırdım, hacamat ettirdim kafamı. Ne biçim o bir olay anlattı ya pazartesi pazartesi. <gülüyor> Vallahi öyle şey Kafasını kafasını. Yok <gülüyor> kendisi yok kendisi yapmamış, birisine yaptırtmış öyle güzel hacamat yöntemini. Ayi Aynı... ha, isteyerek mi oturmuş? Ha, bu isteyerek, bu i̇steyerek isteyerek. Ha. Öyle bir tedavi yöntemi varmış alternatif olarak. Kupa çektirmek gibi mi? Gibi. Gibi. Biraz kanlı bir kupa diye düşün. Aynı yöntemi benim arabamda da kullandılar. Ee, geçtiğimiz cuma günü. Benim onu asap bozukluğuyla işte e, şey yapıyordum. Bizim psikopat komşularımızdan biri. Komşu demeye de şey değil de bilmiyorum artık kim olduğunda inşallah bulacağız. Ee, Fahir hayatını artık buna vakfettim. Ben buna vakfettim. <gülüyor> Ondan sonra... Ee, ne yaptı arabanı? Hacamaz etti. Şenol. Çilmiş. Şenol İpek'in kafası neyse benim kaportada da o. Kaporta o. <gülüyor> ayna da senin şeyin aynası gibi. Fransız, Fransız öyle. <gülüyor> evet <gülüyor> valla öyle yani. Ortalık rahatsızlık aynaya dikkat etmek lazım. Öyle nezih yer Sen diğer komşularını söyledin mi? Söyledim. Böyle, böyle bir şey olmuş Onların falan. da başına gelmiş. Herkes çok şey karşılıyor. Ya bizim de başımıza geldi falan diye böyle. Yıllardır öyle psikopatın teki. Onu nasıl yapıyor acaba adam ya? Yani onu yaparken hiç bir kimse görmüyor mu acaba? Görmüyor efendim maalesef. Nasıl yapıyor ya onu? Böyle Ama, bakıyor mu? Önce çevresine mi bakıyor onu yapmadan yani önce. Eminim. Sabah erken saatlerde yapıyor ne efendim. Tamam kaportayı çizip sileceği mi kırdı? Sileceği kırıp kaportayı güzelce dur demiş. Biraz da içine kırdı. oturmuş. bir <gülüyor> ya, <gülüyor> şey yapayım. Dur şu <gülüyor> kapıyı çizeyim. Acaba önce Burası sileceği, sileceği ya... mi kırdı? Önce sileceği kırdı Bir Önce sileceği acaba? kırdıktan sonra yani o gürültü olur. Onun ondan sonra çizmesi de bir garip. Nasıl? Yok, yok o şey şeyi var. Nasıl biliriz yani işte şoför mahallenin kapısını çizerken yeterince randıman alamamış. Dönüp bir de şey mi yapayım. Oraya çünkü yandan güç uygulamak zor oldu, olacağı için dur demiş bir de şunun kaportasına abonayım. Kaportanın kaput. kaput, kaput Açıp kapılan kaput, evet. kaput mı? Kaput. Kaput. kaput. Abonursam abanırsam, ab, <gülüyor> abanırsam demiş. Onu ben nasıl yapabilirim? Dur dur. iyi kanırmadı. Biraz daha kanırtayım. Oh çok güzel. İşte en güzel şekilde seni de cezalandırmış oldum. Bundan sonrasını sen düşün aslanım. Hani seçkin siteydi falan. Evet Sizlik ben ya. de öyle biliyorum ya. İşte seçkin. İşte. <gülüyor> Okumuşun seçkini de böyle oluyor işte. <gülüyor> ya psikopat her yerde psikopat yani. Doğru. Neyse, geleneksel psikopat şenlikleri başladı sitemizde. Bakalım, hayırlı ne olsun. Ne yapacaksınız peki? Ne mi yapacağız? Hı, yani bundan sonra düdüğün yeni park edelim mi dediniz? Yoksa... Yo. Bundan sonra... E, kamera olan... mı koyacaksınız? Yok, kamera. Bilmiyorum işte ben gerekli şeyleri... Evet, bence. Gizli kamera. olacak. yok, abi. yok. yok, burada yok. Benim bardağım da var. Geleneksel yani geleneksel psikopatlık süreci başladı. Ben onu söyleyeyim <gülüyor> buradan. Benim şimdi bardağım var. E, Oktay Demirci'nin hediyesiyle. Ben gelirim gece. Bir de bir yerden donat falan bulmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oradan kahve içip donat şeyle orada aynadan bir de yani. Sen arabayla mı duracaksın? Aha. Senin arabanı yani senin arabası olmadığını anlar ki o adamın. Fahir ve tuzak olarak kendi arabasını park edecek oraya. Hayır ama senin arabanın yabancı araba olduğunu o adam ya da kadın ki adamdır herhalde. Adam. E, yani o anlar Ben bakışta. o zaman park edeceğim. Abi o anlar ya sen. Anlar mı? Anlar, anlar adam hem siliciyi kırıp hem kaportayı çizen Ama bak, adamdan bahsediyorum. Bu adamın şeyi var. Birkaç ikaz şeyi var. <gülüyor> Birkaç kez mesela siliciyi kaldırıyor. Diyor ki yapma. Ama sen ne yapıyorsun? Mesela ısrarla oraya park ediyorsun. Yapma demiş adam. İki kere demiş, üç kere demiş. E tamam canım şimdi zaten sen dördüncü hareketi yapıyorsun. Dördüncü. Yap har ar har arada arada bir uzmanlık isteyen bir hareket var. Onu da, ondan a da bahset Fahit. Uzmanlık isteyen. Biz geçen hafta Oktay'la Eskişehir yolunda giderken şöyle bir şey oldu. Gidiyoruz böyle. Biz bazen gidiyoruz ya Eskişehir yolunda geziyoruz Oktay'la çıkıyoruz Biliyorum yani evet. Tam giderken öyle. Bir anda böyle benim silecekler uçtu havada. Arkada <gülüyor> camın önünden böyle. fıt fıt fıt. Lan araba dökülüyor falan dedi Oktay. Lan nasıl olur falan dedim. Biz öyle aramızda lan lanla durumu konuşuyoruz. Biliyorum. <gülüyor> Ondan sonra... <gülüyor> Hayır hep ben lan diyormuşum gibi söylüyorsun yani. Ben dedim ama lan nasıl olur dedim ya dedim. Ondan sonra baktık en yakın yerde durduğumuzda silecekleri çıkarmış. Önce sökme. Önce sökme. Yıkma. Hayır önce kaldırma. Ondan sonra sökme. Ondan sonra... Sonra... Gırma ve cizma. Aynen öyle. Yani sileceğini nasıl söker diye ben çok uzun süre düşündüm. Onu da düşünmüştüm. Bu olayı da düşüneceğim çok uzun süre. İşte böyle işte... Ben Benim bardağım var. Ben bekleyebilirim. Sana güzel bir donut. Adam bardağına donut, güveniyor. Donutçu. E abi o aldın o bardağı getirdin artık yapacak bir şey. yok. bardağın 24 bir 24 orada çalışırım. Ondan sonra da yakalarım. Daha doğrusu fotoğraf makinem de var. Çok güzel. Diye fotoğrafları çekiyorum. Çok güzel bitti. Arada belki bir tane de hortum bulursam diye İrlanda Yağmur'da yapabilirim. Adam Bence sorun çözüldü. Kompil, Kompil bir insan. Çözüm. çözüm merkezi. Sevgi çözüm insan. merkezi. Vallahi bizde olaylar böyleydi Oktay. Yani çok, Ege Senin Seninle olmuş. bir maceran varsa Bizim sen de Bizim de su saatinin şeyi sayacın pili bitmiş. Hayda. Aa. Bir aradım ben de servise. Evet, hemen geliyoruz dediler. Geldiler. Yani... Ben bu haftanın en önemli olayı bu. Ben bunu da özellikle anlatmadım Fahir. Aslında çarşamba oldu da... ...pazartesi bombayı patlatırım dedim. <gülüyor> Çünkü biz her şeyi sen yok yani de anlatalım... ...tüketmeyelim. Biz, Tüketmeyelim biz, biz. Biz. Çok iyi yapmışsınız biz. ya. Ondan sonra... Vallahi çok güzel olmuş. Olaylar Neyi, böyleydi. Bayağı olaylı geçmiş anlım kalırdı. Bayağı bayağı, ya. bayağı Yok yani ka kaynadı burası. Bayağı kaynadı. Ben de, şimdi düşün beni... ...su saatim tamir edilmiş... ...Fahir'e söyleyemiyorum. Ne oldu diyor sana falan... <gülüyor> yoksa ben gideceğim falan diye böyle bir haftadır kaçıyor kedi fare gibiyiz yani. Köşe bıçak kaçıyordum kedi fare. İyi de fare dedi. Ya bir biraz de ne bir çalarsanız çalsa ki ya, ya. çalalım Psycho killer, sonra dinleriz. O zaman önce Psycho Killer dinleyelim sonra, <gülüyor> sonra, sonra. David Bowie. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio Trevor's modern devam ediyoruz <gülüyor> sevgili sanatseverler. <gülüyor> Yaparak devam ediyoruz programımıza. buyursunlar. <gülüyor> esprilerinizi, şakalarınızı. İngilizce yer Türkçe hmm. değerlendirelim. Çin'de milyonluk köpek çılgınlığı başladı. Ee, hayvanseverleri çıldırtacak bir başka haberle sizlerleyiz. bir ee, adam bir köpeğe milyon dolar verecek kadar seviyorsa o e, en birinci hayvansever. Yani en ama şöyle e, jet society Çin, Çin jet jet society Çin jet Çin e, jet Çin jet sos. <gülüyor> <gülüyor> Çin jet sos. Evet doğru. Doğruca, yi. Yi. 1 milyon liranın üzerinde bedel ödeyip sahip olduğu Tibet Mastiff cinsi köpeklere e, statü yarışması yapıyorlar. E, yarışma da değil. Statü yarışması, e, köpek statüsü nasıl? Şöyle yapıyorlar. Şimdi ben bunu biraz olayı e, anlatayım. En yüksek yapan falan gibi. <gülüyor> e, bu, bu bir statü sembolü. Statü sembolü. Yani ne arasında? Çinjet arasında bir statü sembolü. Statü. Evet. E, Tibet Mastiff'leri bir e, cins köpeğimiz. 4 milyon yuan'a yaklaşık 1 milyon 300 bin lira iyi, e, iyi, iyi, iyi, iyi Çok, iyi, çok iyi. Ee, Özel tüylü bir köpek bu ee, Bu özel tüylü köpekler alışveriş alanlarını araçlarını e, her yerde görebiliyorsunuz Eğer Çin e mensupsanız öncelikle edinmeniz gereken Yani paranız var ama e, ben neden Çinjete giremiyorum diye düşünüyorsunuz Çin e girmeniz için bu Tibet hayvanına Sadece, sadece parayla girilmiyor Çin evet. Jet sosyetesi. Evet. Himalaya dağlarında toplanıyor bunlar. Yavruyken toplanıyorlar. Şehre getirilirken e, tabii ki zor koşullardan geçiriliyor. Ama ben bunu da anlamıyorum. Şimdi 1 milyon 300 bin liraya sattığın... E, hayvanı da hayvanı iyi koşullarda de, getiriyor. Yani Senden azından, benden iyi geliyorlardır. Arabaylar rahat rahat geliyorlardı. Yemin ediyorum bizi satıyor olsalar <gülüyor> o kadar para etmeyiz diye düşünüyorum yani. ile yani getir Ama onlar tabii Himalaya'lardan geldikleri için belli yere kadar yürüyerek ondan sonra katırlarla devam ediyorlar korumacı ve sadık yapılarıyla tanınan bir hayvan cinsi. İri da, köpekler hı hı. mi yoksa hani böyle sosyete köpeği deyince daha böyle ufak tefek şeyler. İri köpekler i̇ri efendim. Köpekler. Iri köpekler efendim. İri ee, köpek küçük gözleri ve sevimli görüntüleriyle cik, e, dikkat çekiyor köpekler. E, bunlar şişmanlığa da biliyor. 127, 130, Ama, 140. Aman ona dikkat etsinler çünkü şişmanlığa olur yöböz olur. Ee, köpekler haşlanmış balık kafası, yumurta kabuğu ve balık yağı ile beslenirken başka bir şey yok içinde ne, ne yapsınlar? Ne yiyecek evet, hakikaten? <gülüyor> ya da kendisi yiyecek çünkü içinde köpek eti. Yani. <gülüyor> Ama hayvan severler buna niye sinirleniyor onu da tam olarak şey yapmıyor. Ben yani. de anlamadım halkistan nesini. Yani sinirleniyor. şey sinirleniyorlarsa sokakta o kadar köpek var bir milyonlara vereceklerini barına yardım da bunu daha iyi yani. Onu da yapar adam. Yani e, 300. Ben hem onu yapayım hem bunu Para çünkü ben de hakikaten bol <gülüyor> demişim. Yani. yani bir milyon lira ver köpeye bak bir milyon 300 binse 300 bin barına ver bir milyon köpeğe ya. ver. Yani ona bir de bir şey e sesi işte bana. Bir, ne kadardı bu dört milyon? Huan mıydı? Huan mı? Neydi? Yuan. Yuan. Yuan. Ama tabii doğru söylüyor çünkü Çince'de yiyeler. Huan H H H H yazılı yiydi. No. Huan. E o zaman beş versin. Ananızda Biri da. Biri de şeye gitsin tabii, işte. Tabii tabii. Ananızda da taş Hem yesi. burada Çinli hayvansever memnun, hem köpek memnun, hem satıcı memnun, alıcı Alan memnun, satan memnun diyor. Çin'e ekonomisine can katmış olurlar. Evet, cana can kattılar. Evet, evet efendim. Evet, efendim. O zaman biraz da sanat diyoruz. Azıcık sanat. Hay. Evet. Metin evet. bir saygıyla analım, sevenlerine evet, başsağlığı evet. dileyelim. Gerçekten de en beyefendi oyuncularından bir tanesini kaybetti Türk tiyatrosu. Aynen sanat. öyle. Kolay kolay da yine 2013 senesine patlayacak ama... Ben bu yılın uğursuz olduğunu düşünmeye başladım. Yani, yani 13 sayısının uğursuz olduğunu zaten hani böyle çok gösteri gösteri geldi de böyle net bir şey olacağını hiç düşünmemiştik. Yani bu kadar çok hani tanınan. Her hafta isim... birisini uğurluyoruz neredeyse değişik değişik camialardan. Yani... Sen yokken Müslüm Gürses'i kaybettik mesela. Hayır, hmm. Şimdi 2014 senesinde şey değil konuşulacak. 2013 senesini vallahi cenazelerde geçirdik diye konuşulan bir yıl mı olacak? Daha ilk iki ayı geride bıraktık. Şunun şurasında üçüncü ayda yol alıyoruz. Durum pek de iç açıcı gözükmüyor. Beni tören yapmadan uğurlayın demiş Metin Serez'de. E, tek vasiyeti bu. Yani öyle de ama gene sevenler öyle insan tabii. Bak ama bu tabii. 17. Kitabiden. yüzyılın en önemli ressamlarından biri olan Anthony van 17. Hmm. yüzyıl mı? E, kaç? Onu bir... da kaybederse o zaman bu bu yakından. 17 değil galiba ya bu galiba. Anlış mı acaba bu? Kaç ya? 15-16 <gülüyor> değil biliyorum ben. Yani tam ee, bir tablosu bulunmuş. Nerede? Daha doğrusu kopya sanılan tablosun aslında orijinal olduğu ortaya çıkmış. Aa. Ee, o nasıl oluyor? Onu anlamadım ki. Kopyaymıştı. Yok aslında. Kopyaymış. Bakarak yapmış. <gülüyor> Sanat tarihçisi e, Bendor e, Grossvenor şöyle demiş. <gülüyor> şöyle demiş. O yaptı herhalde falan. Demiş. Saray resmi olan Van Dyck, yeni keşfedilen tabloda Kral Birinci Charles'ın eşinin yardımcısı Dıdınan Dıdısı yani. Onların da mı portresi çiziliyor ya? Vallahi öyle yapmış. Kral Birinci Charles'ın eşinin yardımcısı Olivia Boteler Porter. Ama isim söyledi de otağa ilk gün heyecanıyla. <gülüyor> gelelim? <gülüyor> Onu resmetmiş. Ee, büyük şimdi bu saray reslamı ya krallar falan bir noktada sinirleniyordur sıkılıyor adam buna dünya kadar para veriyoruz ne yapıyor bu işte efendim böyle bir bu sabah bir bir buçuk gibi kalktı falan filan de gitsiz o zaman e, siz yaptı 50 tane resmini sarayda değilim. mı kalıyor bu ya ya, saraya sanlar. geliyor sabahtan geliyor lojman kralı... gibi yani müştemilatta mı kalıyor yok yok lan, ben olayı nasıl... anlatayım bu adam böyle şey yapıyor, e, e, e, yapıyor? Egze egzecere ederek anlattı Ege tabii ki olay aslında şöyle şimdi sabahtan bunu çağırıyorlar değil, sağlıklı olayın, sağlıklı. Anlatır mısın, şimdi sağlıklı anlatayım bunu çağırıyorlar bir gün önceden diyorlar ki yarın, yarın müsait kralımız sen gel ne zaman geleyim sabahtan gel geliyor şimdi hafta sonu tabii kralın da mesaisini ne zaman yapacak öbürü savaşı var bilmem nesi var kararları var konseyin toplantısı var. Yani önceki gün var. sadece çağırma haberi olayı mı var? Önceden var işte sabahtan gel o telefon diyorlar. falan yok ama yok, yani tabii. sabah oradan tatlara tatlara diye araba çıkıyor. Neyle gelecek araba? Ben de niye uzun uzun anlattım? Çağırdılar gelsin. İkinci günden başlasın. Bir pazarı var zaten kralın. Bir pazarın var diyormuş. E onda da kilise milise falan. Falanı filanı e işte sabahtan gel adam 3 saat orada takılıyor. Neyse kral geliyor işte bir saat Orada tabii çocukları mocukları falan filan. Onlarla eğleşecek birazcık. Ay bir de yani. yani fotoğraf gibi değil. Ev yani, gibi düşünme. Ev gibi, gibi düşünmem yani lazım. Yani. Ne yapıyor adam orada 2 saat orada. boz veriyor. Ay yeter diyor bugün şey oldu. Ne zaman diyor aman diyor şey diyor 2-3 saat mi oldu. E gidiyor boz esnada. Diyor, kral mı diyor bunu? Kral diyor bunu. E, ressam elinde şeyle dolanıyor Fırçalı, orada bir taraftan. boya kuracak bir taraftan da. Karnı aç bir taraftan. E ne yapıyor? Aşağı mutfağa iniyor. E mutfaktakiler de bunu hor görüyor o zaman ressam şey gibi değil ki. E diyor, Acık diyor bana diyor salam ekmek ver diyor. <gülüyor> e diyor salam ekmeği veriyorsunuz diyor. Nasıl? E, diyor? yok diyor e, mesela. Ben... Akşam gelecek diyor. Ya eksik. Diyor dünün ekmeğin var. Onu ızgarada güzel bir ısıtıyorlar. Ben diyor bir ızgarada ısıtayım diyor. O esnada diyor ki Abi işte. bir de buna kimse servis yapmıyor. Bu kendi yapıyor. Onda da çekim şuradan falan filan diye. Böyle bir ekmek kızartması bile olay oluyor. Yani hor görüyorlar. E adam da ne yapıyor o esnada? İşte e, salam ekmek yiyecek işin ucunda. Ne yapıyor? Elimdeymişken diyor. Neydi adamın adı? Porter. Bayan Hangi? Porter. Olivia. Hayır Bayan Porter orada çalışanlardan değil mi? Saray çalışanı. Oğlum herhalde onun yalakalık olsun diye Ya sonuçta ki, herkes saray. ekmeğim garanti olsun. Sonuçta herkes saray çalışanı da Kral birinci Charles'ın karısının yardımcısı. E işte onun da diyor. Büyük ihtimalle ilk be. önce yardımcının resmini yaptırıyorlar. Güzelse zaten. Olur mu canım Van Dyke şey yani. Rüştünü ispatlamış bir Ama o zaman Belç daha Genç bir şey var. İsmi ne? Dyke. Hadi bakalım Dyke şu. Ya Porter bir Dijk... çizse güzel çiziyorsa. Kahverengisi olan bu Van Dyck. Van Dyck kahverengisi ya? tabii ki. Oğlum, bu? Tabii o başka kaç Van Dijk var? Bir de bunun oğlu var. bunun Di. Bunun dayısı olurdu. Onun turuncusu o... güzel. Bunun kahverengisi. <gülüyor> bu Van Dyck, o Van Dyck değil mi? O Van Dijk, mi? Dijk, Kahverengisi o Van meşhur olan. Evet, kahverengi Van, Dijk. Van Dijk kahverengisi. Evet. Vay be. O var mı öyle bir var. şey? Var var. O kıvırcık saçlı ressamımızdan aklına gelen. İşte o kıvırcık saçlı ressamımız zaten bu. Salam ekmek isteyen ressam diye geçer tarihte. <gülüyor> Yani... Bir gönül ilişkisi de olabilir. Şimdi onun yardımcısı falan filan kıza bir şey olmuş da olabilir. Bir maile olabilir yani. Olivia'ya mı? Olivia'ya bir yani mail. Bazen mi? de yardımcısını oturtuyordur poz verirken. Biraz sen otur. Yüze gelmeden sen ben o sırada işlerimi halledeyim. Yüze gelince ben otururum efendim diyordur o. Ressamın başından kalkıyordur. 2-3 saat orada sohbet sırasında. Hanımefendi siz de aslında kraliçeden güzelsiniz. Falanlar filanlar. şey efendim halt etmiş. Bir espriler bir şeyde. 380, satılıçlar. 400 yıl sonra e, kopya olduğu düşünülen bu tablonun gerçek olduğu ortaya çıkmış ve e, depoda duran bu tablo e, için 2.7 milyon tele değer biçiliyormuş. 2.7 milyonla ilgili yorumunuz. İyi. İyi. Çok güzel. Iyi. Bugün iki rakam telaffuz edildi. Biri kötü ki. Biri <gülüyor> de güzel. Bir <gülüyor> bir de i̇yi bir rakam. rakam, rakam İkisinin toplumu nereden baksana? 4 milyon gibi bir rakam ediyor. Bunu nasıl şey yapıyorlar acaba? Bugüne kadar kopya. bu Yok kopya değil diye nasıl Bu Bugüne kadar 300 yıldır tartıştığı Kopya değil. Kopyla. değil. Kopyla, kopyla, değil, değil. Kopya kopya değil. Bu yeterli mi bu tartışma. Da nereden <gülüyor> anlıyorlar kopya olduğunu? Kopya olsa da 400 yıllık kopya Kopya demiş biri. Oradan anlıyor. Lan kopya bu. Bu kopya demiş. Belki çocuğun ödevi, kralın çocuğunun ödevini öyle şey yapıyordur. O da onun üstünden. <gülüyor> Kralın çocuğuna ödevi olmaz mı? Vardır herhalde o zaman da. <gülüyor> Kralın karısının yardımcısı olduğuna inanıyorsun da. <gülüyor> Kralın, çocuğuna Kralın çocuğuna ödevi, ödevi olduğuna, olduğuna mı inanmıyorsun? Yani? 300 yıldır devam eden tartışma birisi de şey değil mi Ya kardeşim sarayın yardımcısının bilmem nesinin niye kopyasını yapsınlar? Orijinaldir bu diye birisi Hayır, bağırmaz mı? Hayır okuldan ödev vermişlerdir. Siz de çevrenizde <gülüyor> tanıdığınız resimlerine <gülüyor> de resmi Canlı kaynak diye de yazmış dönemde. <gülüyor> Yaparlar yani. Baya bir manzara resmi varmış bunun yanında zaten. O da diğer böyle bakmış pencereden kralın e, oğlunun ödevi. Valla kralım çok yaşa ne diyeyim yani. Valla çok yaşa demek için geç kaldık biraz. bunu <gülüyor> baştan şeyim. edecektim ya çok yanlış zamanda ettim. Hayırlı uğurlu olsun depolardan çıkan bu tablonun gerçek olduğu. Sanat dünyamıza o en o güzel hediye oldu. Geç de olsa 400 yıl kadar geç de olsa hoşta bir hediye oldu. Evet çok saygı. Teşekkürler. teşekkürler. <gülüyor> evet. A reklam zamanı gelmiş de geçiyor çocuklar. Yarın yaşayalım o zaman sevketim niçeler. vakti gelmiş reklam kadar güzel şey var mı dünyada? Modern sanatlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Vallahi fire sendeki kulak kimsede yok. Vallahi form dizini hemen nerede duysam tanırım. Hoş hoşça geldik fay, sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Yoksa 1 e, 1,5 bir, daha... bir saat gene çalmış yine yani. <gülüyor> kulakta o kadar iyi kulak. Vallahi Zeynep Hanım hemen boş fonun coşkusunu yaşamış. Ama bu fon da öyle bir fon Yaşasın boş yani. fon diye. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Amerikalı pilot Janet'ın Trap biliyorsunuz. Biliyoruz. Nasıl dış şarkısı? Rape rape bulunmaz eşin. Eşin. O değil mi? Sevgili dinleyiciler, sizin de isimlerle ilgili istek şarkılarınız varsa <gülüyor> her an bize yapabilirsiniz istek. 365 helyum balonunun taşıdığı şişme botla Atlantik okyanusunu geçecekmiş. Uçarak mı? Herhalde. Botla geçiyor. Neyle? Bot uçarak kaçarak demiş bir şekilde geçeceğiz demiş yolculuk için deneme uçuşları yapıyorum şu anda demiş Ve hey de o filmin yani, adı ya up. Ba balonla uçan. Up. up in the air mi yok yok up. Up in, up. sadece up, up. up. yukarı yana bak dedeye ya. soruyordu orada çocuk senin kafan güzel mi up diyordu orada çocuk da şey diyordu komşumuz oluyor <gülüyor> hatırlıyorum ben Değil mi o film? <gülüyor> çocuğun, şey... diyor. çocuğun şeyi var diyorum da. Anna, kafam yanıyor diye. Aynı çocuk mu? Aynı, Aynı çocuk oldu. Aynı, Aynı çocuk. çocukmuş be. 365 <gülüyor> helyon balonuyla Atlantik Okyanusu'nu geçmeyi planlayan Trappe. denemelerinden e... sonra bunun yapılamayacağına karar verdim. <gülüyor> Ama gazetelerde de <gülüyor> çıkmış bir şekilde artık. Yani ne yapacağız? 200-300 <gülüyor> metre gideceğiz herhalde. Amerika'nın Maine eyaletinden başlayacak yolculuğunu Fransa'nın Paris'inde bitirecekmiş. Çak. <gülüyor> 7.620 metre yüksekte Zaten olacakmış kendisi. Fransa'nın Paris'i derler. <gülüyor> Mesela Avrupa'nın Paris'i neresi? Fransa'nın Paris'i aynı. Gökyüzünde yüzebilecek ve beni tehlikeden koruyabilecek bir şeye ihtiyacım vardı. Yaba Denize ya. çakılmak istemem de orusu Allah Allah. Vay Aslında tanım. bot batmaz ki. <gülüyor> Diyeydi, devam et. Düşsem de mesela bak çok zekiyim ya. Balon mesela düştü. Nereye düşeceğim? Okyanusa. Ama mesela normalde sepet gibi bir şey kullansam ne olur? Batar. Ama ben ne yaptım? Bot kullandım. Bot ne yapar? Batmaz. Güzel. Yani... Bakın. <gülüyor> Bot. Ben öyle bir şey denesem. Gazetelere çıkmam konusunda yardımcı olur musunuz ya? Çılgın ya. Türk Beş tane balonla dünyayı dolaşacak. Çılgın diye. Türk eskiden hiç böyle değildi diye. Ondan sonra be şeyden kalkacak. Kaç tane balonla? Beş tane. Ben sana o zaman bir tane bağlıyorum. Denemesi muhabir... de şöyle olur. Be beş tane balon. Nereye böyle... gideceksin? Polatlı'ya mı? Yok Nereye bütün dünyaya dolaşacaksın. Nasıl dolaşacağım beş tane balonla? İşte önemli olan dolaşmam değil. Zaten o tarz nasıl dolaşacak falan filan diye. Sonra deneme sırasında düşeceğim falan. Hı. Bir de hani burada çok kötü düşmüş gibi olacağım. Kimse alay da edemeyecek. edemeyecek. Beceriksiz gerizekalı falan da diyemeyecek. Hı. Çünkü hani kötü düşmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> tekrar deneyecek misiniz falan diye sonra da olursa <gülüyor> <gülüyor> falan diye bağıracağım <gülüyor> Basın mensuplarını ama bir hafta gazetelerde kaldım. Ben sana bir şey tane var. basın mensubu ayarlarım. Ben o kendisi Cuma günü tanıştım. Tamam. Çok enteresan bir kişi, güzel de yazar. Kim bence. o ya bir dakika ben. <gülüyor> İskender. Bu düş düşmenden daha çok bu konuyla ilgileniyorum. <gülüyor> Muhabirliğini <gülüyor> tanıştım. kapıyor. Valla gazete ismi vermeyeyim. Verme. Ondan sonra sessiz bir arkadaş. Şenol Demircan'dan daha mı bomba? Valla ikinci kadetten sonra bayağı bombalaştı. Çünkü bir ara kendisi şey. Neşat abi telefonla konuşuyor gibi şey yapıyor. Gecenin sonunda yani konuştuğunu iddia ediyor da şöyle konuşuyordu. Neşet abi ne alakası var? Hesap ödeniyor o esnada şey diyor pis saniye. Neşet abi. Abi ne alakası var ya? Tamam abi ya. Berra Berra şey yapmasın abi. Sen niye canını sıkıyorsun abi ya? Cık, falan Gör, Konuşma uzadıkça uzadı. Hadi, ha hesap ödenirken arkada, arkadaş olmak şey... için mi? Vallahi bilmiyorum. Sonra da Neşet işlerle o Berra Tüzün ataşlığı ile ilgili bir konuyu görüştüğünü arada tabii bir takım başka laflar da vardı da o kadar bir samimiyeti bir var onu ayarla bana işte <gülüyor> onu, onu ayarlayıp sana o çok güzel yazar balonlu dünyaya dolaşacak çılgın Türk do, ertesi gün zaten o büyük haber olur ilk önce dolaşacak derken dolaşamayınca da de küçük haber olur yani kram ah, kram ya, ya. boş böğrünü ağrı bir daha yedim. deneyecek misiniz efendim Deneme, çok, şu an çok kötüyüm ya falan diye. Adam, o zaman olur ya bunun mesela şimdi an... takipçisi de olmaz bu adam dünyaya dolaştı mı dolaşmadı mı bilmeyeceğiz yani ya ben unuttum gitti valla vallahi. Ya işte yani. bak ne güzel bir, bir hafta bana da böyle bir can şenliği olsun. Ege dünyaya dolaşıyor sonra ya Sonra gelecek işte hafta seni abi. Tunalı'da gördüklerinde şey dersin. Abi dolaşamadık <gülüyor> şey ya. Şey yaptı da yani. Bir çok de... acayip şey oldu ya. <gülüyor> çok kötü düşmüşüm ben o gün falan dersin. Balonlar da küçükmüş. <gülüyor> bak şu balonlarıyla dünyaya dolaşan adam. <gülüyor> <gülüyor> çok şey var yani sen şey yapabilirsin ya. Düşürebilirsin yani. Bir gittim ama onlar balonları gelecekmişim şimdi de önümüzdeki hafta herhalde Çarşamba gibi bir şey daha. <gülüyor> Reklam alıyorum falan da. Sponsor. Reklam. Sponsor. <gülüyor> Balonlar canım? Önünde robot duran sandviççi var ya tunölde. <gülüyor> Balonların <gülüyor> üstünü robot seni bağlayacak. Robot seni uğurlar. Robot adam. Bağlan süper olur ya. <gülüyor> o sandviççi düzenli para mı alıyor yoksa? Bak, orada iyi, mı çalışıyor? Zamanından boyuyor kendini. Dönerciyle değişiyorlar mı? Valla dönerciyle ortak tutmuşlar galiba. O zaten evet. Nereyi gösterdiği tam belli değil. <gülüyor> yani üstünde yazıyor mu sandviç? Genel tunalı şey galiba. Vallahi Valla yanında mandıra var abi bilmiyorum ki. Mandıra mı? Mandıra, e, mandıra ile beraber ortak mı tuttular? Ne yaptılar? Mandıra. Yakışıklılar daha çok kazanıyor diye bir iddia var. Dezenir, dezenir o Avustralya derdi. Ulusal Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre yakışıklı erkekler kendileriyle aynı iş yapan erkeklerden %22 daha fazla kazanıyormuş. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ'u ve Beşir düşün. Mesela George Clooney ile... <gülüyor> beşir'i düşünmez beşiri bak, Yine Beşir'i mesela. düşün. Kıvanç Tatlıtuğ'u. İkisi de oyuncu değil mi? Evet. Birisi trilyonlar alıyordu diziden öbürü. Biri yatarak alalım, oynadı, alalım. biri ayakta oynuyor. Doğru. Yani onu kuzeyle Güney'den şey yapalım. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ'la mesela öbürsü. öbürsü. Güney'in ismi ne bilmiyoruz onu. O Güzel. da çok ünlü bir oyuncu ama o, o kadar ünlü. almıyor galiba. O kadar mı? Ama o da yakışıklı. Evet o zaman Olmaz. iyi alıyor. Ha, Buğra, Buğra, Buğra. Bey. O da, o da alıyordur. O zaman yakışıklı olmayan bir adam söylesene bana ya. Herkes de yakışıklı arkadaş. Yakışıklı yani. tabii ya yakışıklı olmayan da düşük olduğu için tabii Yani. Beşir işte var ya. Beşir çok mu? Beşir, beşir ama Beşir de yakışıklı. Şimdi bakan şeye göre Deşir. Tabii doğru ya. Beşir'in tabi... kız arkadaşına sorsam Beşir en birinci. Şu saçları geriye yatırsa jölelese bir numara olacak demiş. <gülüyor> en birinci Beşir demiş ya. <gülüyor> dehşet Beşir diye dehşet geçer. Dehşet ya Dehşet Beşir. Dehşet. <gülüyor> dehşet Beşir. Valla bilmiyorum. Valla iki iki hakikaten bir gececi Neşet bir de Dehşet Beşir gerçekten mükemmel bir ikili oldular. Ee, Neyse devam ederim. edelim sen madem yakışıklılar dedin yakışıklı... ya ben de yakışıklıları Herkes gördüm Herkes bir tipine o zaman dikkat etsin sabah George sabah George Clinton'ın fotoğrafını koymuşlar ya buraya Abi o fil evlediğinde başka çok fotoğraf yok gördüm. ya bak. Aynı araştırma yakışıklı olmayan erkeklerin evlenme oranlarının da daha düşük olduğunu ortaya Araştırmaya bak <gülüyor> <gülüyor> Yakışıklı olmayanlar Paran daha az da evleniyor <gülüyor> Sevgilim bak. de yok Forbes Forbes dergisi dünyanın en tanınmış gözde milyarder bekar erkeklerine ee, gazeteye konmuş. Dom biçmiş. Hah ha, Hem bekar hem de zenginlerdi ama yakışıklı demiyor gerçekten tiplere bakıyorsun maalesef efendim yani o kadar. Var mı Türkiye'den birileri? Bakayım yok maalesef yani ben belki hani şey. Tanırdık kim birisi var mı? Vallahi bilmiyorum Alejandro Santo Domingo Davili'yeyi tanıyorsan Aa, tanıdıktır yani. Alejandro A, ya. Nasıl bilmiyorum. Eduardo Eduardo Savarin. Hep Ondan iş adamı mı bunlar? Xavier e, falan bunlar hep, hep iş adamları. Hep iş adamları bunlar. Valla ortalama yaşları da 40. Yani öyle de bir durumları var. Demek ki genç iş adamları dedikleri 40'ında başlıyor bunlar. Julio Iglesias yok mu? Kadife var. sesli sanatçı Evet. Diyeceğim. Öldü mü Julio Iglesias? O, o da öldü. ya? ya. Yani. En birinci yaşıyor. Ölmedi değil en, mi? En birinci tabi, tabii tabii. Onun oğlunun adı neydi? Enrique. Enrique. Enrique. O da, yaşıyor, o da en Emri. O da maşallah. Onun da maşallah. <gülüyor> onları da baba oğul anmış olduk bu listenin arasında. Hiç bağlamında olmaması lazım. Vallahi altında. sürekli oçkoleni koyuyorlar. Bu adamın cüzdanındaki Semih fotoğrafı gibi vallahi. Onların da herhalde cebinde bir cüzdanı desin. O adam derken işaret etti sevgili Pardon, hocam. Bir adam, yanlışlık olmuş. Yıllarca cüzdanında Semih'in fotoğrafıyla gezen adam başka. Semih başkası. derken Semih yuva kuran bir yanlışlık olmuş. Evet olması. doğru. Evet yani. Hani onları da netleştirelim. Ee, herhalde ellerinde o var. Çıkar çıkar haber. Dur dur. Ne yapıyor süresin? acaba Semih Yılva Dünya, Dünyada bir kişinin cüzdanında fotoğrafı olduğunu biliyorum. mu? Hiç tanımadığı birinin cüzdanında Hüseyin. Hep öyle bir şey hayal ettim. Mesela bir havaalanında falan karşılaşıyorsunuz Semih'le. Orada fotoğrafı... Orada ver. beyefendi bir tane vesikalık vermeniz gerekiyor falan. Ya hanımefendi ben nereden vesikalık bulacağım şimdi der Semih Bey. Tık diye verecektim. Sen Semih... Sen öyle bağırırken görsen tanır mısın ya? Hayır. Yok, Bağırmasına Allah. gerek yok. Yani. Hemen ben bazen birileri Sana... bağırdığında çıkarıyorum cüzdanımı, bakıyorum fotoğrafa. <gülüyor> yani Gene değil diyerek koyuyorum. Sana gelip seni yuva kuran şey dese benim sizde fotoğrafım var mı dese, git ya, dedikten Bey, sonra abi. gülümserse belki o gülümsemenler ha, şey yaparlar. Senin fotoğraf yapar. gülümseyen fotoğraf mı? Gülümseyen İlk defa vesikalık çektiren adam mı? Yani ne, böyle bakıyor musun gülümsüyor gibiymiş. Yani. Bazen de böyle gülümsemiyor Ağlıyor, gibiymiş. Mi? Ağlıyormuş. Hangi Ağlıyor yani. gibi. Ağlıyor gibi haliyle mi? bakarsan onu görüyorsun Semih Yuvat değiş, değiş Zaten o yüzden senelerdir cüzdanında. Sanat eseri olarak görüyorum. Bir Aa. de moral oluyor ilgiye. O da var yani. O niye? bir moral ceketi var bir de mesela mesela asab bozuk var. olaylar böyle şey olmuş olaylar olaylar egene oldu can sıkın ya egecim can sıkınsın atma. Abi iyi ki söyledin diye köşeye gidiyor. O zaman o ceketin yakasına iliştirirsen of Oy evet. fotoğrafı ama olmaz o da cenazede evet. gibi kıyamet adamı olur yani nasıl C yani cenazede ceketim canım tam yakası değil o zaman biraz yukarıya şey yap yani <gülüyor> cenazede yere göre değişir biliyorsun cenazede iliştirilmeyecek, <gülüyor> <cennazede> <gülüyor> iliştirilmeyecek <gülüyor> bir yere iliştir ama cenazede fotokopi olmaz mı tabi o durumu olmayanlar için öyle de olabiliyor çok yani. yakın kişiysen fotokopi bak ben de o zaman şimdiden <gülüyor> aslında, vasiyetimi aslında veriyorum cenazemde sakın fotokopi kullanmayın güzel offset baskı en azından Renkli fotokopi yapsak Fahir? Renkli. Ama şöyle... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cenazemiz için çektirsek mi? Ya hazır var mı ya cenaze fotoğrafı? Bence önemli bir şey bak. Var mı fotoğraf? İnsanlar mesela cenaze fotoğrafı çektirdiklerini bilmiyor. Şabalıda bir şey kullanıyorlar. Yemerdi diyenler bir var. Ya de acısı baktım. oluyor. O acı esnasında oradaki fotoğrafların mesela biri abi, bazı fotoğraflar güzeldir de bazıları sana göre daha çirkin fotoğraflar. Yani. Bugün gidip güzel cenaze fotoğraflarını <gülüyor> çek. <çektim>. Güzel <gülüyor> cenaze fotoğrafı. Cenaze fotoğrafı gözü kapalı olacaktır Öyle şeytan gibi bakmayacağım yani. Hakikaten huzur. De gitti rahmetli desin. Ay Fahir'in bozunu ben hayal edebiliyorum ya. Nasıl? Kalkık kaçlar, kalkık kaçlar. Rahmetli kaçları dünlüydü diye. Ay ay. O zaman bugün gidelim. Ay. Güzel bir Cemal Hazır fotoğrafımızı çektirelim. Ben oturarak çektireceğim. <gülüyor> Boydan bir fotoğraf, oturuyorum sandalyede. Efendim, ben yıta istiyorum ya bak bunu şey uzanacak olacak bak, güzel şey var aklıma geldi <gülüyor> ben de çömec ama yüzünün görünmesi lazım fayr uzun zaten <gülüyor> görecek görecek uzanarak böyle, diyorsun uzanarak böyle boydan boya nasıl ya yani uzun işte yanlamasına anlamasına ya <gülüyor> benim de şey diye sorsun dostum işte, rah Rahmetli'nin çömeşmemiş miymiş yok muydu <gülüyor> kendisi özelliği de böyle istemiş çok güzel ya ben bir güzel sandalye bulursam bugün çektiyorum fotoğrafı. ...modern sabahlar... ...modern sabahlar... ...modern sabahlar... ...espriler şakalarla modern sabahların sonuna geldik sevgili sana severler ...umarım güzel başlamıştır haftanız... ...daha da güzel devam etsin diye yarın sabah yine sizlerle birlikte olacağız... ...Emi Winehouse'la veda ediyoruz... ...You Know I'm No Good, Radio Today hoşçakalın... ...bir gün mükemmel bir gün olacak...